de beslenecek. Allahu Rabbil ala 12. madde. Müslümanlar tek bir ümmettir. Yurtları birbirinden uzak da olsa Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve dolayısıyla tüm Müslümanlar birbirlerine yardım etmek zorundadır. Allahu Teala şöyle buyurur. Müminler ancak kardeştir. Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurur. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Yine başka bir haziste ise şöyle geçer. Birbirlerini sevmede, acımada ve şefkat göstermede mümürler bir vücut gibidirler. Ondan bir organ rahatsız olduğu zaman vücudun diğer bütün organları ateş ve uykusuzlukla onun acısını paylaşır. Müslümanlar arasında takva ve salih amel dışında üstünlük ölçüsü yoktur. Allah-u Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah'ın katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Arap'ın Arap olmayana ve Arap olmayanın da Arap olana, siyahın beyaza ve beyazın da siyahı takva dışında üstünlüğü yoktur. İnsanlar Adem'dendir. Ee, Adem ise topraktandır. Yurtları birbirinden uzak da olsa her Müslümanın diğer Müslüman kardeşine yardım etmesi kardeşinin bir hakkıdır. Rasulullah sellem şöyle buyurur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz. Ona düşmana, onu düşmana teslim etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah kıyamet günü onun sıkıntılarını giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah kıyamet, kıyamet günü onun kusurlarını örter. Müslüm Ebu Heyre'den <gülüyor> radiyallahu anh merfu olarak şöyle rivayet eder. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez ve, ona, ve o düşman kardeşman karşısında onu yalnız bırakmaz. Memleketleri birbirinden uzak da olsa Müslümanın mücahit kardeşlerine gücü yettiğince yardım etmesi, onları düşman karşısında yalnız bırakmaması ve onları düşmana teslim etmemesi vaciptir. Şimdi normalde e, insanoğlunun birbirine bağlayan birtakım bağlar var. Mesela ne bağı gibi? işte akrabalık bağı gibi. Öyle değil mi? Mesela ne bağı gibi? Vatan bağı gibi. Yani insanların aynı memleketten olması gibi. Ne bağı gibi? Mesela ırk bağı gibi. Ee, bu akrabalığa da aynı zamanda ne? akrabalığa da dahil olan bir bağ şimdi İslam dini geldiği zaman da özellikle Arap yarımadasında insanları birbirine bağlayan iki tane bağ var. Bir kavmiyetçilik bağ var. Yani insanlar aynı kavimden aynı kabileden olmaları hasebiyle birbirlerine karşı bir bağ hissediyorlar. Bir de ne var? Bir de e, şey var e, ne diyorlar? Vatan bağı var. Aynı memleket yani vatandaş olanlar birbirlerine karşı bir bağ hissediyorlar. Şimdi tabi İslam geldiği zaman, İslam ne yapıyor? İslam bu bağların hepsini elinin tersiyle itiyor, öyle değil mi? Bunlara cahiliye bağları diyor ve İslam yepyeni bir bağ getiriyor. Mü'minlere iman kardeşliğini getiriyor. İman eden insanlar birbirlerine kardeştir diyor. Doğal olarak ne yapıyor? Yani insanları birbirine bağlayan bu bağlardan, yani kökü olmayan, aslı olmayan, herhangi bir çıkar çatışmasında hemen terk edilebilecek olan bu bağları, İslam bir kenara bırakıyor daha ulvi olan, daha yüce olan, insanın maddi yönden değil de manevi yönden kökleri olan bir yere bağlıyor. O da ne? O da iman. Ve şöyle bir şey getiriyor İslam, dili, rengi, ırkı, memleketi ne olursa olsun Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Allah Azze Allah'a iman eden, muvahhid olan, şirkten uzak olan tüm Müslümanlar nedirler? Tüm Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridirler diye. Ve İslam İki şey birbirine kardeş yaptığı zaman iman kardeşliğini kurup böyle bırakmıyor. Ne yapıyor? Bunların arasına bir takım hukuklar getiriyor. Nasıl ki anneyle baba ile çocuk arasında bir takım hukuk var, nasıl ki emirle tebassı arasında bir takım hukuk var. İslam aynı şekilde İslam kardeşliğini kurduktan sonra araya bir takım ne getiriyor? Araya bir takım haklar ve hukuklar getiriyor. Bu hakların ve hukukların özeti nedir? Kişinin mümin kardeşini kendi gibi görmesidir. Yani bu hakları özetleyen başlık nedir? Kişinin mü'min kardeşini kendi gibi görmesidir. Ne demek yani bu? Kendine yapılması gereken ve kendine yapılmasını istediği her şeyi kardeşine yapması, kendine yapılmaması gereken ve kendine yapılmasını istemediği hiçbir şeyi de kardeşine yapmamasıdır. İslam'ın kardeşliğe getirmiş olduğu nedir? İslam'ın kardeşliğe getirmiş olduğu hukuk budur. Mesela bizim konumuzla alakalı, hiçbir insan düşmanı kendine saldırmasını ister mi? Hiçbir insan kendisinin yardımsız bırakılmasını ister mi? İstemez. O zaman kardeşini de düşman karşısında cihat esnasında yardımsız bırakmayacak. Aynı zamanda kardeşine yapılmasını istemediği gibi onu yarı yolda bırakmak, onu desteksiz bırakmak noktasında nasıl ki kendine yapılmasını istemiyorsa kardeşine yapılmasında ne yapmayacak istemeyecek. Bak tekrar söylüyoruz. İslam İslam kardeşlik konu koyduğu zaman buna birçok madde getirmiştir. Ama bunu özetleyen başlık nedir? Bunu özetleyen, kendinde toplayan e, genel hüküm şudur, kişinin kardeşini kendisi gibi görmesi, kendisine yapılması gerekenleri ona yapıp, kendisine yapılmasını istediği şeyleri ona da yapmasıdır. Kendisine yapılmaması gerekenleri ona yapmaması, kendisine yapılmasını istemediği şeyleri de ona ne yapmamasıdır? Ona yapmamasıdır. Sonra bunu artık bu şeylere ayırabiliriz, e, bablara ayırabiliriz. İşte kişinin kardeşinin dedikodusunu yapmaması, Kişinin kardeşi hakkında konuşmaması, kişinin kardeşinin ihtiyacı anında kardeşinin yanında, maddi manevi yanında olması, kardeşinin hatasını gördüğü zaman ona emri bil maruf yapıp, onun kötülükten nehyetmesi öyle değil mi? Kardeşi hakkında konuşulan bir ortamda kardeşini savunması, kardeşine maddi manada yapılan bir e, haksızlıkta onun yanında yer alıp o haksızlığı gidermeye çalışması vesaire Artık şeyleri ne yapabiliriz? Artık şeyleri çoğaltabiliriz. Yani bununla, bununla beraber maddeleri çoğaltabiliriz. Bunun peki İslam'da yani kişinin kardeşini kendi yerine koyup kendi gibi onu görmesi hatta daha ileri boyuta götürüp kendine tercih etmesinin tarihte bunun bir örneği var mıdır? Bunun bir örneği vardır. Bunun örneği nedir? Bunun örneği Medine'deki İslam devletindeki ensar ve muhacir arasındaki kardeşliktir. Ki dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelir gelmez yaptığı ilk iki tane iş var. Bir, mescit kurmak yani insanların birbirine kaynaşacağı bir ortam meydana getirmek. İki, insanları birbirine kardeş yapmak. Peki bu insanlar kardeş oldukları zaman ne olurlar? Kardeş oldukları zaman bu insanlar işte mallarını paylaştılar. Hatta işi öyle bir boyuta götürdüler ki, dediler ki yani Arap toplumunda en önemli mevzulardan biri namus meselesi. Adam dedi ki sen eğer şayet evlenmek istiyorsan, ben eşlerimden bir tanesini boşayayım. Ben boşadıktan sonra sen istediği hangi eşimi istiyorsan onu boşayayım. Sen iddeti dolduktan sonra onu al dedi. Kimisi kendi evini kardeşine bıraktı, çıktı gitti. Kimisi kendi işini kardeşiyle bölüştü. Kimisi kendi işini getirdi. Kardeşine direkt ne yaptı? Kardeşine direkt teslim etti. Ama bu neyle oldu? Bunun temelleri iman bağına bağlanınca oldu. Yani normalde mesela bazen insan kendini kardeş hisseder. Ama kardeşliğin temeli, İslam'ın istediği temel üzere olmadığı için en basit bir meselede hemen o kardeşlik dağılır. Hemen insanlar birbirlerine karşı ne yaparlar? Cephe alırlar. Ama bu kardeşlik eğer bağları yani temeli dayanağı, İslam'ın istediği dayanaklar olursa Allah'ın izniyle en kötü durumlarda bile insanlar birbirlerine kılıç çekmiş, birbirlerini öldürecek halde olsalar bile en basit bu uyarı insanları tekrardan kendi asıllarına ne yapacaktır? Tekrardan kendi asıllarına döndürecektir. E şimdi tabi bunun olabilmesi için neyi bilmek lazım? 1- Bizden kardeş olmamızı kim istiyor? Allah. 2- Ne için bizden kardeş olmamızı istiyor? İman. Yani karşımdaki eğer iman ehliyse benim kardeşimdir. 3- Benim ona yaptığım bütün fedakarlıklar, onun için bütün kendi haklarımdan vazgeçim, bütün sıkıntılarda kendimi düşünmeyip onu düşünmem, ister bu cihat anlamında olsun, ister normal günlük yaşantı anlamında olsun fark etmez. Faydası ona mı bana mı? Faydası kime? Faydası bana öyle değil mi? Yani ben mesela diyelim ki hadis-i şerifte diyor ki kim bir kardeşi için içten dua ederse melek amin misli de sana olsun der. Şimdi burada ben ona dua etmekle o mu kazançlı çıktı ben mi kazançlı çıktım? Ben kazançlı çıktım. Müslüman kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da onun yardımındadır diyor mesela. Öyle mi? Şimdi ben ona yardım etmekle, mesela buradan malı, yurdu, mülkü bırakıp gidip cihad eden kardeşimin yanında yer almakla veyahut da ona parasal destek vermekle veya hicret ettiği zaman onu evimde barındırmakla. Şimdi ben ona mı iyilik yaptım, kendime mi iyilik yaptım? Ben aslında, asıl itibariyle kendime iyilik yaptım. Çünkü ben ona yardım ettiği müddetçe Allah da bana yardım edecek. Kim bir Müslümanın hürmeti çiğnendiği yerde onu savunursa, onun da hürmetinin çiğnendiği yerde Allah Azze ve Celle de onu ne yapacaktır? Onu savunacaktır. Şimdi bu hadise göre biri kardeşimin hakkında atıp tuttuğu zaman ben onu savunmakla onu mu savundum, kendimi mi savundum? Görüntü itibariyle onu savundum. Ama asıl itibariyle ne yaptım? Asıl itibariyle ben kendimi savundum. Bir, kim bir müslümanın bir sıkıntısını giderirse, kıyamet gününde Allah da onun bir sıkıntısını yapar? Onun da bir sıkıntısını giderir. Şimdi ben onun mu sıkıntısını giderdim, kendi sıkıntımı mı giderdim? Yani kardeşlik mefkuresi İslam'da veya kardeşlik mefhumu böyle bir şey. Aslında nasıl ki kardeşliğin tanımı kişinin kardeşini kendi gibi görmesi ise, Aynı şekilde nasıl kişi kendine yaptıklarının faydasını görüyorsa kardeşine yapmış olduklarının faydasını da ne yapar? Otomatikmen görür. Bu neyle olur? Bu zor bir şeydir. Yani insanın bu seviyeye gelmesi, kardeşini savunması, onun yanında yer alması, kardeşine düşman saldırmışsa gidip hemen onun yanında canını onun önüne siper etmesi veyahut da günlük işlerde kardeşini hep savunması, hep maddi manevi anlamda onun yanında yer alması. Bu kolay bir şey değil. Niye? Çünkü hepimizde bir nefis var. Allah Azze ve Celle hepimize bir nefis yerleştirmiş ve bu nefsin bir takım çıkarları var. Nefsin çıkarlarıyla bazı şeyler çatıştığı zaman nefis her zaman kendi çıkarlarını ne yapar? Her zaman kendi çıkarlarını tercih eder. E şimdi bir, bir insana yardım etmek, paranı onunla paylaşmak, vaktini onunla paylaşmak, onun derdine ortak olmak, kendin fedakarlık yapıp onun yanında yer almak, bunlar nefse hoş gelmeyen şeyler, öyle değil mi? Onun için nefis ne yapacaktır? Nefis bunu engellemeye çalışacaktır. Her insanın bu seviyeye gelebilmesi için nefsini ne etmesi lazım? Mücadele etmesi lazım. Yani kimse anadan doğma kardeşlik bilinciyle, anneden ne yapmaz? Kardeşlik bilinciyle anneden doğmaz. Kardeşlikle alakalı nasları okuyarak, kardeşlikle alakalı İslam'ın mefkûresini, İslam'ın ve koymuş olduğu sevabı öğrenerek ve sahabenin kardeşlik anlayışını okuyarak insanın kendini ne yapması lazım? Teşvik etmesi lazım. Yoksa kimse dur yerinde oturaraktan ben bir kardeş olayım düşüncesinde kimse bu şekilde ne yapamaz? Kimse bu şekilde kardeş olamaz. Her insanın kardeşlik bilincine ulaşabilmesi için nefsiyle belli bir düzeyde mücadele etmesi nedir? Nefsiyle belli bir düzeyde mücadele etmesi şarttır. Bu birinci mesele. İkinci meseleye gelince bugün yaptıklarımız yarın yapacaklarımızın teminatıdır. Ne demek bu? Şayet bugün biz burada, yaşadığımız ortamda kardeşliği gerçekleştiremiyorsak şu anda kitapta okumuş olduğumuz noktada yani cihat anlamındaki o kardeşlikte malı, yurdu, mülkü terk edip gidip kendi nefsini, kardeşinin nefsine siper yapmak, onun yanında yer almak kesinlikle ne olmaz? Mümkün olmaz. İçinde bulunduğu durumun gereklerini yerine getiremeyen insan bir sonraki aşamanın gereklerini yapacağını düşünüyorsa bu insan hayalperesttir. Öyle değil mi? Bu insan nedir? Hayalperesttir. Şimdi diyelim ki senin şu an içinde bulunduğun durumun gereği nedir? Gereği yemek yapmaktır. Yani sana verilen görev yemek yapmaktır. Sen şu anda sana verilen basit bir yemek yapma görevini yapmıyorsan ve kendini ya ben Allah'ın izniyle işte bir gün ne yaparım? Ben bir gün cihad ederim, ben bir gün şunu yaparım, bunu yaparım diyorsan sen kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Şeytan seni tesvif demiş olur. Erteleme yani olmayanı düşünüp kendini tatmin etmeyle şeytan seni kendi tuzağına kendi ağını almıştır. Bugün yaşadığımız yerde aynı odayı kardeşlerimizle paylaşamıyorsak eğer kardeşimizin en basit hareketi bize batıyorsa veyahut da çıkarmış olduğu yapmış olduğu bir fiil eğer bizi rahatsız ediyorsa veyahut da işte ve benzeri şeyler eğer bizi rahatsız ediyorsa biz e, kardeşimizin hakkında gıybet yapıldığında, dedikodu yapıldığında hiçbir fedakarlık yapmayacağız. Sadece onu ağızımızla savunacağız. Yok ya sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? O da bizim Müslüman kardeşimizdir diyemiyorsak, hiçbir fedakarlığın içinde geçmediği kardeşliği yapamayan, canı, malı ortaya koyup gidip kardeşinin yanında ne yapamaz? Gidip kardeşinin yanında yer alamaz. Ondan dolayı önce içinde bulunduğumuz durumun kardeşlik anlayışını hayata geçireceğiz ki, Ondan sonra bir sonraki aşamanın veya daha büyük aşamanın kardeşlik hakkını ne yapalım? Kardeşlik hakkını yerine getirebilelim. Bu da tekrar söylüyoruz. Ancak neyle olur? Kimse anadan doğma veya yerinde bekleyerekten kardeşliği, kardeşlik hukukunu, kardeşlik mefhumunu anlayamaz. İslam niye kardeş olmamızı istiyor? Allah kardeşliğe e, e, vaat etmiş olduğu sevap nedir ve sahabe Resulullah kardeşlik anlayışını nasıl yaşadılar? Bunu güzelce okuyacağız, her fırsatta bunu düşüneceğiz, kendimizi muhasebe edeceğiz ve ve bu bize zor gelecek bunu yapmak. Nefsimizle mücadele edip edip, hayır ey nefis senin burnun sürse de ben bu kardeşliği yerine getireceğim diye diye diye bu kardeşliği ne yapacağız? Bu kardeşliği öğrenmiş olacağız. Anlaşıldı inşallah buraya kadar, anlaşıldı. Devam edelim o zaman. Porto bir ahimullah söyler. Düşman bir yere saldırır veya işgal ederse bütün Müslümanların cihada katılması farz aynı olur. Böyle bir durumda o bölge halkının tümünün gücü oranında, düşman, gücü oranında düşman karşısına çıkıp savaşması vacip olur. Anne babanın izninin alınması gerekli değildir. Hiçbir kimsenin bu savaştan geri kalması caiz olmaz. Kimisi direkt savaşarak, kimisi de başka şekilde bu savaşa ve Müslümanlara yardım eder. O bölge halkının düşmanın hakkından gelmekten aciz kalması durumunda ihtiyacın bu ihtiyacın boyutuna göre komşu bölgelerdeki Müslümanların onlara yardım etmesi vaciptir. Böylece düşmana karşı koyabilecekleri ve kendilerini savunabileceklerine kanaat edinceye kadar komşu bölgelerden gelecek yardım halkası gençler. İşgal işgal altındaki bölgede bulunan Müslümanların düşman karşısında zayıflıklarını düşman karşısındaki zayıflıklarını ve onlara yardım edebileceğini Bilen herkesin onların yardımına gitmesi vaciptir. Çünkü bütün Müslümanlar başkalarına karşı tek bir el gibidirler. i̇bn Abidin şöyledir. Düşman Müslümanların bir bölgesine saldırır, saldırırsa, yakın olanların işgal altındaki Müslümanların yardımına gitmesi farz aynıdır. İhtiyaç kalmaması durumunda ise... İhtiyaç kal kalmaması durumunda evet. ise... İhtiyaç kalmaması durumunda ise komşu bölgelerde olan Müslümanların işgal altındaki Müslümanların yardımına gitmesi farz-ı kifayedir. Ancak işgal altındaki Müslümanların ve onlara yakın olanların düşmana düşmanla düşmanla başa çıkmaktan aciz oldukları biliniyorsa veya aciz olmakla beraber tembellik yap, yapıp cihat etmedikleri görülürse diğer bölgedeki Müslümanların üzerine namaz veya oruç gibi bu cihada yardıma bu cihada yardıma gitmeleri farz aynı olur ve <gülüyor> gitmemeleri hiçbir şekilde caiz değildir. Bu şekilde düşmana karşı koyabilecek imkan ve güç sağlanıncaya kadar bat batıdan doğuya kadar her tarafta, her taraftaki Müslümanlar üzerine tedriciî olarak bu savaşa katılmaları farz-ı aynı olur. Dört mezhep yani alimlerin görüşü budur. Şimdi biz ne demiştik daha önce? Normalde demiştik, cihat nedir? Farzı kifayedir. Ama üç hal vardır ki bu üç hal vakı olduğunda hiçbir şarta bağlı olmadan imandan sonraki en büyük farz-ı aynı Müslümanların üzerine cihat olur. O da nedir? 1- Düşman bir beldeyi ne yaptığı zaman? istila ettiği zaman. 2- İmam insanlara cihada çağırdığı zaman. 3- İki ordu birbirle karşı karşıya geldiği zaman. Şimdi şayet düşman bir beldeyi istila ederse, burada cihatla beraber yani bizim konumuzla alakalı kardeşlik hukuku açığa çıkar. Ne dedik? Müslümanın dili, rengi, ırkı, beldeleri birbirinden ne kadar uzak olursa olsun, Müslümanlar kardeştir, öyle değil mi? Kardeş olmaları hasebiyle oradaki kardeşin sana ihtiyacı olduğu zaman nasıl ki sen bu durumdayken kendine yardım etmekle mükellefsin hâkese o kardeşine de ne yapmakla? O kardeşine de aynı bir farzla yardım etmekle nesin Yardım etmekle mükellefsin. Diyelim ki 10 tane İslam memleketi yan yana kurulu, öyle mi? Birinci memlekette düşman istila ettiği ihtiyaç yok. Yani onlar kendileri bu düşmana karşı koyabiliyorlar zaten. Hani ekstra insan, insana ihtiyaç yok. Müslümanların buraya gitmesi ne olur? Farz-ı kifaya olur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü ihtiyaç yok. Ama diyelim ki ihtiyaç var, birinci derecede onlara en yakın olan ülkedekilerin üzerine farz aynı olur. Yine yetmiyorsa daha, yine yetmiyorsa daha, yine yetmiyorsa daha, ta ki bütün dünyayı kaplayacak şekilde, ta dünyanın en uç bölgesindeki oraya en uzak Müslümana bile cihat ne olmuş olur? Farzı aynı olmuş olur. Ne gayesiyle? Oradaki kardeşlerimize yardım etme gayesiyle. O zaman bakacağız neye ihtiyaçları var? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bizim burada kantar kantar dolarlarımız var. X ülkesini düşman istila etti. Orada da dünya kadar adam var. Neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var. Biz şimdi bunlara parayı yollamıyoruz. Elimizde para var. Ne gönderiyoruz? Adam gönderiyoruz. Şimdi bit üzerimizdeki farzı aynı düşürmüş olduk mu? Olmadık. Niye? Çünkü ihtiyaç olan şey adam değil. İhtiyaç olan şey ne? İhtiyaç olan şey para. Çevirelim. Diyelim ki bizim elimizde mekanik sanayi var, elimizde dünyanın silahı var. Orada müslümanlar var. Para, bizde de para da var. Biz adamlara para gönderiyoruz. Para göndeririz ama adamlar bu parayla silah alamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Adamların silaha ihtiyacı var. Şimdi bizim burada üstümüze düşen farzı biz yerine getirmiş olduk mu? Olmadık. Niye? Çünkü paraya şey var. Ee, şey silaha ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Ha o zaman ne diyeceğiz? Yardım etmek farzdır ve yardımın cinsine bakacağız. Bizde hem mühendis var hem doktor var veya mimar var, iç mimar var. Oradaki kardeşlerimize doktor lazım. Biz buradan bütün iç mimarları oraya gönderdik. İyi de mesela orada iç mimara gerek yok ki ev yok çünkü. Öyle değil mi? Düşman girmiş evleri yerle bir etmiş, iç mimara gerek yok. Neye gerek var? Doktora gerek var. Biz buradan ne gönderiyoruz oraya? Biz buradan mimar e, gönderiyoruz oraya. He, o zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki bugün Müslümanların kardeşlerine yardım ederken şunu çok iyi bilmeleri lazım. Bir, niye yardım ediyoruz? Bizim üzerimize farza aynı olduğu için. Yani sanki bize saldırılmış gibi düşünmemiz lazım. İki, yardıma hangi noktada ihtiyaç var? Yardıma hangi noktada ihtiyaç var? Hangi noktada yardıma ihtiyaç varsa yardım o noktada ne yapılmalıdır? Yardım o noktada yapılmalıdır. Ki dikkat ederseniz iki imam da ee, bu konudaki usulü anlatırken buna dikkat edin. Bir şey yani yardım neye varsa ona ne yapılır? Ona yardım o yönde yardım yapılabilir. Evet. Bu şekilde Müslümanları birbirine bağlayan şeriat, iman ve İslam bağı olduğunu görüyoruz. Bu bağ Müslümanlar üzerine yardımlaşma ve dayanışma gibi yüklediği bir takım yükümlülükler bulunmaktadır. Kafirler Müslümanlar arasındaki, arasındaki bu şerif bağı zayıflatmak ve dolayısıyla Müslümanların birbirini yok etmek ve onları dağıtmak için iman ve İslam bağı yerine başka bağlar ortaya koymuşlar ve bunları Müslümanlar arasında yaymışlardır. İman ve İslam bağ dışındaki, dışındaki bu bağlar şunlardır. Şimdi bakın, normalde şunu hiçbir zaman unutmayalım. Mesela biz dedik ki Allah Azze ve Celle bizi imanla birbirimize bağlamış, öyle değil mi? Mesela şimdi bizler iman ettikten sonra bir örnek verelim. Ee, İslam dinini yaşamakla mükellefiz, öyle değil mi? Ama Allah her birimizin ferdi olarak İslam dinini yaşamasını kabul etmiyor, öyle değil mi? Belli bir merkeze bağlı olaraktan hep beraber Allah'ın ipine sarılıp İslam'ı yaşamamızı istiyor. Niye? Çünkü Allah insanı yarattığı için şunu çok iyi biliyor. İnsan tek başına kaldığı zaman bazı şeyleri yapamaz. Topluluğun içindeyken ayrı bir şevk, ayrı bir azim, ayrı bir tetikleme mekanizmasına girer insan, daha güzel yapar. Kardeşliği de Allah bize fert fert emretmiş ama bu kardeşliği belli bir çatı altında toplamış. O da nedir? Hilafettir. Yani bütün Müslümanları tek çatı altında toplayan ve onları iman bağıyla birbirine bağlayan müessese nedir? Müessese, hilafet müessesesidir. Şimdi dünyada hilafet varken dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların başına bir problem geldiği zaman o İslam kardeşliğinin gereği olan Kardeşliğin merkezine haber uçuruyorlardı. Nereye? Hilafet merkezine. Biz dünyanın falan yerindeki kardeşlerinizin böyle bir sıkıntısı var. Onlar da hilafetin merkezi olarak ya bizzat kendileri veya onlara en yakın olan bölgedeki Müslümanlara emrediyordu. Hilafet öyle değil mi merkez? Müslümanlar gidip oraya yardım ediyordu. Şimdi Allah düşmanları bunu anlayınca Müslümanların dünyadaki kuvvetinin bağının buradan geldiğini anlayınca iki tane büyük habis planı uyguladılar. Bir hilafeti ortadan parça kaldırmak yani kardeşliği tek merkezde toplamaktan çıkarıp kardeşliği ferdi hale getirmek. İnsanı ferdi olarak yaşadığı dinle kadarsa, ferdi olarak yap yaptığı, yapacağı kardeşlik de ancak o kadar olur. Bunu anladıkları için önce hilafeti kaldırdılar. Yani insanları ferdi kardeş haline getirdiler. Sonra ikinci ayağı uyguladılar aradaki bağı o bağı da kaldırdılar. Yani insan ferdi yaşadığı zaman iman bağında, iman bağıyla oluşan kardeşliği kaldırdılar. Onun yerine vatan bağı, ırk bağı, dil bağı, maddi bağ, maslahat bağı vesaire veya insan hakları ve hukukları vesaire bu bağlarla insanları birbirine bağlandılar. Öyle mi? Böyle olunca da zaten Müslümanların dünyadaki bütün gücü gitti ve İslam alemindeki bütün İslam devletleri küfür devletine ne oldular? Küfür devletine dönüştüler. Demek ki ne yapacağız? Bunu da bileceğiz ki bu ferdi anlamdaki kardeşlik ne kadar yüce olursa olsun, ne kadar iman olursa olsun insanda eğer bir merkezde toplanmazsa, hilafet veya emirlik merkezinde toplanmazsa bu kardeşlik nedir? Bu kardeşlik belli bir yerden sonra çökmeye mahkumdur. İslam düşmanları da bunu anladıkları için önce merkezi çatıyı ortadan kaldırdılar. İnsanlar dağınık dağınık oldu. Sonra o insanlardaki ferdi bağı da kaldırdılar. Onun yerine ne yaptılar? Onun yerine başka başka bağlar ortaya attılar. Şimdi o bağları ne yapalım? O bağları görelim. Ve o bağları görmeden önce şunu da bilelim ki, İslam Müslümanları İslam adı altında bağlamıştır ve İslam ahkamını onların üzerine icra etmiştir. Kafirleri de küfür adı altında bir araya toplamıştır. Küfür ahkamını onların üzerine ne yapmıştır? İcra etmiştir. Öyle değil mi? Kim İslam bağının dışında insanlara ayrı bir bağla eşit görür, eşit hak ve hukuka sahip olduğunu iddia ederse bu insan kafirdir. Neden dolayı? Çünkü mesela örnek veriyorum vatan bağı. Vatanda Yahudi var, Hristiyan var, Putperest var, Demokrat var, öyle değil mi? Layık var, Kabirperest var, her türlü müşrik var vatan bağında. Kim bizim bu vatan'a vatanda olan herkes vatandaş olarak aynı hakka ve hukuka tabidir derse bu otomatikmen küfürdür. Niye? Çünkü İslam'a göre her vatandaş aynı hukuka tabi değildir. Müslüman ayrı hukuka tabidir, zimmî ayrı hukuka tabidir, kafir ve müşrik ayrı hukuka tabidir, öyle değil mi? Celle'nin bu konudaki kuralı ve kanunu budur. Kim bu kanunu değiştirip, vatandaşlık adı altında herkes aynı hakka ve hukka sahiptir derse bu insan ne yapmıştır? Alemlerin Rabbinin kanununun yanında bambaşka bir hüküm, bambaşka bir kural ortaya atmıştır. Ki şu an sistemin kanunlarında sözde tabii özde gene uygulamada yok. Olduğu gibi bu zaten başta başına nedir? Başta başına bir küfürdür. Evet. Vatan bağım. bu düşüncede. de Dinler ortak olmasa bile bütün vatandaşların vatan bağı üzerinde birlik olmaları öngörülür ve vatan yaralarının her türlü başka yaraların önünde olduğu belirtilir. Halbuki şer an bu batıldır. Bir Müslümanın dostluk ve labağının herhangi bir toprak parçasına olması tavsiye edilemez. Çünkü günün birinde bu toprak parçasından allah Teala... Allah-u Teala yolunda icat etmesi gerekebilir. Hatta Allahu Teala vatan sevgisini kendi rızasına tercih eden kişileri tehdit ederek şöyle buyurmaktadır ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durumun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizce Allah'tan, Peygamberinden ve Allah'ın da çağr etmekten daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin." Allah fahsız kimseleri doğru yola eriştirmez. Vatan bağı, hoşunuza giden evler, ibaresiyle belirtilen bağdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beri. Vatan bağı, bir vatan üzerinde Müslüman ile Müslümanın, Müslüman olmayanların eşitliği gerektirir ki bu İslam'a göre caiz değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İslam her zaman üstündür ve ona üstün, de, üstün olan da olmaz. Vatan bağı, başka bir bölgeden gelen Müslümanın o vatanda bulunan Müslümana yabancı olmasını gerektirir. Bu ise kötülüklerin en çirkinidir. Çünkü memleketi memleketleri ayrı veya uzakta olsa Müslüman, Müslüman kardeşidir. Konu çok net anlaşılıyor değil mi? İslam, insanın vatanını sevmesini nehyetmez. Çünkü Peygamberimiz Mekke'den çıkarken ne diyor? Vallahi sen bana yeryüzünün en sevimli parçasısın. Ve o gün Mekke darlı küfür, öyle değil mi? Küfür ahkamının zahir olduğu halkının ve çoğunluğunun yönetiminin kafir olduğu bir memleket, öyle değil mi? Ne diyor Peygamber? ''Vallahi sen bana yeryüzündeki en sevimli toprak parçasısın. Şayet kavmin beni senden çıkarmasaydı, ben senden çıkıp gitmezdim.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, öyle değil mi? Hakeza Medine'deki muhacirler. Mekke'yi özlüyorlar mesela. Kendi memleketlerini özlüyorlar. İslam bunda bir problem görmez. Kişi vatanını sevebilir. Doğduğu, büyüdüğü toprak parçasına karşı bir muhabbet besleyebilir. İslam buna ne yapmaz? İslam buna fıtratta olan bir şeye müdahale etmez zaten. İslam'ın karşı çıktığı kişinin bu vatan bağını İslam'ın ahkamını ve hukukun önüne geçirmesidir. Yani İslam'ın gerektirdikleriyle vatana olan bir sevgi, vatana olan bağlılık çatıştığı zaman kişi vatanı olan bağlılığını İslam'ın hükümlerinin önüne geçiriyorsa İslam buna karşı çıkar. Hicret etmesi gerekiyorsa ya ben bu vatandan kopamam, ben bu vatandan olamam memleketim gibisi olmaz e diyorsa eğer bir insan, İslam buna karşı çıkıyor. Öyle değil mi? Allah emretmişse vatan bağı diye bir şey yoktur. Veya bir Müslüman kendi vatandaşı değil diye onu yardımsız bırakıyorsa, onun yanında yer almıyorsa İslam buna karşıdır. Yani dostluk bağlarını düşmanlık, vela ve bera akidesini vatana göre bağlamaya karşıdır İslam. Yoksa insanın vatanını sevmesini, insanın doğup büyüdüğü yeri özlemesini, İslam buna kesinlikle ne değildir? İslam buna kesinlikle karşı değildir. Evet. kamiyetçilik Cahiliye bağlarından biri de kavmiyetçilik bağdır. Bu ise belirli bir oyruk veya kavmin bağdır. Kişi bu cahiliye bağları için kızar, onlar için savaşır ve bu bağ başka bağların üstünde görür. Rasulullah bu bağ hakkında bırakınız, o, bırakınız onu, o çirkin de buyurmaktadır. Ayrıca kim bunun de, davetini yapar ve bu orada savaşırsa, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye ölümüyle ölmüş olur, buyuru, buyuru, buyurduğu kısmın içerisine girer. Cahiliye bağlarından olan milliyetçilik bağı, yukarıda aktardığımız ayetteki akrabanız ibaresiyle belirtilmiştir. Bu bağ Allah'ın ve Rasulün Rəsulüne tercih edenler için ayette büyük bir tehdit bulunmaktadır. Allahu Teala kafir kavm, kavmilerden ilişkilerini kesen peygamberlerden Müslümanlara örnek vermektedir. Örnekler vermektedir. Ey o, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavmilerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah bırakıp tatlılıklarımızdan uzaz. ''Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirtmiştir.'' Evet. ''Bu ayetler, meşru olan bağın sadece iman ve İslam bağı olduğunu ve bunun dışında Müslümanları birbirine bağlayan başka hiçbir bağın olmadığını belirtmektedir. Dostluk ve düşmanların ölçüsü sadece imandır. Ayetteki ''Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar'' ibaresi bunu göstermektedir.'' Şimdi burada ne var? Burada iki tane mevzu var. Birinci mevzu, Müslümanların kavmiyet bağının olmayacağıdır. Yani mesela diyelim ki biz burada bulunan işte şu insanlar Kürttür, Kürtçülükten, de, Kürt olduklarından dolayı birbirlerini seviyor ve bağlanıyorlar. İşte bu ikisi veya üçü Türktür, bunlar Türk olduklarından dolayı veya şu Araptır. Bu İslam'ın karşı çıkmış olduğu şey budur. Öyle mi? Yani bundan dolayı insanın birbirine bir bağlan, bir bağ hissetmesi, yardım etmesi. Öyle değil mi? Niye? Mesela bu adam kafir olsa. Öyle mi? Ama benim ırkımdan da olsa, benim akrabam da olsa, ben yanındaki adam hiç, hiç uzak bir memleketten de olsa, hiçbir akrabalığımız, bağımız olmasa da bu müslümansa, benim bunu, bunu tercih etmem lazım. Öyle değil mi? Normalde mesela aynı kavimden, aynı akrabalık bağı olan insanların birbirlerine karşı e, bir bağ hissetmesi, iyilik yapması bu men edilmemiştir. Yani mesela diyelim ki benim kafir bir akrabam var, şayet beni yurdumdan çıkarmıyorsa, beni yurdumdan çıkaranlara yardım etmiyorsa, yani ne demek? Harbi konumunda değilse ben buna iyi davranabilirim. Öyle değil mi? Bunu ziyaret edebilirim, buna hediye verebilirim kafir olsa bile. İslam buna karşı çıkmaz. Harbi olmadığı müddetçe. İslam'ın karşı çıktığı şey nedir? Yanındaki adam benim kardeşimle bunun hukuku çatıştığı zaman benim bunu buna tercih etmem lazım. Niye? Çünkü iman bağı bu bağın önünde ne yapması lazım? İman bağı bu bağın önünde gelmesi lazım. Ve kavmiyetçilik, tarih boyunca görülmüş olan en büyük hastalıklardan bir tanesidir. İlk bunu yapan insan kimdir? İlk yapan bunu iblistir. Kendi nesebini, kendi aslını esas alaraktan üstün olduğunu iddia eden iblistir. Kendini ateşten yani yaratılış ve toprağını e, yani toprağını demeyelim de hani ya, esasa toprak diyoruz. Yani kendi ham maddesini esas alıp da nesebini hesap, esas alıp da kendini üstün gören kimdir? Şeytandır, o da ne hale geldiği zaten ortadadır. Hâkeza mesela bu öyle pis bir şeydir ki yani bu kavmiyetçilik meselesi o kadar pis bir şeydir ki e, müseylemeyi biliyorsunuz mesela adamın biri geliyor müseylemeye diyor ki sana ne olunuyor müseyleme diyor ki bana işte el khurtumu mel khurtumu ve ma edrake mel khurtum falan e saçma sapan filin khurtumu var ya bu onu anlatıyor yani sözde kendisine böyle bir vahiy gelmiş adam diyor vallahi ben biliyorum ki sen yalancısın yani bu sana gelen de vahiy değildir ve Muhammed'e gelen de vallahi vahiydir ama diyor Bizim kavmimizden olan yalancı bir peygamber, Koreş'ten olan gerçek bir peygamberden daha sevimlidir bana. Bak. Yani şu söz insanı milliyetçiliğin ne kadar esfel isafiline alt bir derekeye düşürdüğünü ne yapar? Alt bir derekeye düşürdüğünü göster. Adam küfür ve iman bağını dahi milliyetçilik eğer ilerlerse bir insanda bunun üzerine ne yapabilir? Bunun üzerine e, kovabilir. Bir de milliyetçilik öyle pis bir hastalıktır ki yani başka hastalıkların çıkmasına bulaşıcı bir hastalıktır. Mesela diyelim ki burada üç tane ırk düşünün. Eğer bir ırk kavmiyetçilik yapıyorsa, diğer iki ırkın kavmiyetçilikle hiç alakası yoksa bile onlar da kavmiyetçi olurlar. Yani öyle bir pis bir hastalıktır. Yani mesela diyelim ki örnek veriyorum, Kürt kürçülük yaptığı zaman Türk otomatikmen Türkçü oluyor. Yani bakın en mülayim insan bile bir ortamda Kürt kürtçülük yaptığı zaman Türk bir bakıyorsun adam hiç bu meselelerden anlamaz, adam parlıyor mesela. Bak böyle habis bir hastalık. Hakikaten diyen ki bir Türk bir ortamda Türkçülük yaptığı zaman hiç dünyadan anlamayan bir Kürt bakıyorsun birden şeycik PKK'lı kesiliyor Kürtçülük yapmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü bu öyle bir pis bir hastalık ki şey doğuruyor karşılıklı şey yapıyor, karşılıklı bir etkileşime sebep oluyor. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun önünü elinden geldiği kadar ne yapmıştır? Elinden geldiği kadar almıştır. Ta ki iman bağının önüne ne yapmasın? İman bağının önüne geçmesin. Müslümanlar kavmiyetçilikten dolayı birbirlerine girmesinler. Zaten biraz sonra gelecek Allah düşmanları da bunu çok güzel tarihte ne yapmışlar? Tarihte bunu çok güzel kullanmışlar. Evet. Dil, renk veya ortak masraf bağı. Bu bağların tamamı da cahiliye bağlarındandır. Yukarıda aktardığımız ayette geçen elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret ibaresi bunları kapsamaktadır. Bu bağlardan hiçbirisine <gülüyor> ve özellikle de şer'i hükümler ile karşı karşıya gelmesi durumunda asla itibar edilmez. Bu cahiliye bağları sadece Müslümanları bölmekle birbirlerine düşürmek için kafirler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Allahu Teala bundan <gülüyor> sakındırarak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra size yeniden küfre sevk ederler. Size Allah'ın ayetleri okunurken, östelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara sıparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey imar edenler! Allah'tan ona yarışı şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanmayın. Allah size Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman iken Düşman kişiler idiniz o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır allah Teala diğer bir ayette ise şöyle buyurur. Ey iman edenler, eğer kafirlere uyarsanız sizi gerisin geriye döndürürler de Hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Buraya kadar aktardıklarımızdan maksat çözdür. Her Müslüman bilmelidir ki dostluk, yardımlaşma ve fedakarlıkta bulunma ancak ve ancak iman bağı sebebiyle olur ve cahiliye bağlarından hiçbirine itibar edilmez. Bu nedenle cahiliye bağlarından biri veya birkaçı için savaşmak ve bu bağ üzerinde dostluk kurmak Müslüman için haramdır renkleri, dilleri ve oylukları değişik de olsa doğunun en uzak köşesindeki bir Müslüman, bir Müslüman batının en uzak köşesindeki diğer Müslümanın kardeşidir. Hak yolda, yüce oranda Müslüman'ın Müslümana yardım etmesi vaciptir. Bu ayet-i kerimeler, burada verilen ayet-i kerimeleri Allah Azze ve Celle niye veriyor? Bak, e, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız sizi yeniden küfre sevk ederler diyor ve daha sonra Müslümanların daha önce birbirine düşman olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin onların kalplerini birbirine ısındırmasıyla Müslümanların tekrardan kardeş olduğunu ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Yahudiler Medine'deyken daha önce Müslümanların arasında vuku bulmuş olan bir takım olayları Müslümanlara şiirler yoluyla hatırlatarak Müslümanların arasındaki kardeşliği bölmeye çalışıyorlar. Mesela biliyorsunuz Eus ve Hazre kabileleri. Peygamber Aleyhissalatu vesselam gelmeden önce sürekli birbirleriyle ne yapıyorlardı? Sürekli birbirleriyle çatışma halindeydiler. Hakeza mesela e, Mekke'de muhacirler ayrı ayrı kabilelerden olan insanlar birbirleriyle kan davaları vesaire birtakım davaları vardı. Şimdi Allah azze ve celle bunları İslam kardeşliğiyle birbirine bağlayınca böyle çok ciddi bir kardeşlik olunca Allah düşmanları bunun bu zoruna gitti. Ne yaptılar? Hemen bu deve şiirler okuyorlardı. O mesela Eus ve Khazreş döneminde yaptıkları savaşlardaki ölümleri, kimin kimi öldürdüğünün, savaşın nasıl kızıştığını vesaire hatırlatıyorlardı ki insanlar ne yapsın? Müslümanlar karşı karşıya gelsin. Ve Allah Azze ve Celle hemen şunu hatırlattı Müslümanlara, siz unutmayın ki siz kendi isteğinizle kardeş olmadınız. Allah Azze ve Celle sizi kendi kalplerinizi birbirine ısındırma yoluyla birbirine kardeş yaptı ve bu Allah'ın size bir nimetidir. Yani hani Allah'ın nimetini hatırlayın ki siz düşmandınız, Allah kalplerinizi ısındırdı, siz şey oldunuz. Bak, Allah'ın nimetini ne yapın? Hatırlayın. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Müslümanlara önce şunu öğretmişti. Her nimet şükrü eda edilince artar, şükrü eda edilmeyince nankörlük yapınınca da Allah Azze ve Celle vermiş olduğu o nimeti insanların elinden ne yapar? Vermiş olduğu o nimeti insanların elinden alır. Ve her nimetin kendine göre bir şükrü vardır. Allah'ın bizi yapmış olduğu bu kardeşlik nimetini şükrü de nedir? Bizim kardeşlik nimetini hukuna dikkat etmemiz, buna riayet etmemizdir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle sürekli bize bunu ne yapıyor? Sürekli bize Kur'an-ı Kerim'de bunu hatırlatıyor ve bunun Allah düşmanları tarafından yapıldığını, yani bizi birbirine düşürme isteğinin ve buna şayet uyarsak ayaklarımızın üzerine bizi gerisin görüyor. Yani o eski cahiliyemize bizi döndüreceklerini, bizi küfre döndüreceklerini Allah azze ve celle bize anlatıyor. Şimdi buradan bize çıkacak olan pay nedir? Menheç olarak. Yeryüzünün bir yerinde Müslümanlar eğer cihad ediyorsa veyahut da bir gün cihad edecekse bu birinci noktayı bilecekler. Yani işte İslam kardeşi, kardeşinin hukku vesaire. Ayrıyeten o bölgedeki insanların daha önce aralarında bir problem var mı? Yoksa aralarında bir problem yok mu? Bunu bilmeleri lazım. Mesela diyelim ki Türkiye'den insanların cihad ettiği bir ortam düşünün. Türkiye'de kimler var? Türkler var, Kürtler var. Öyle değil mi? Cem Türkler ve Kürtler gitmiş oraya. Veya Lazlar var vesaire. Biz daha genel alalım Türk ve Kürtler diyelim orada var. Şayet orada cihadı yönlendiren emirler veya cihadın başta olan insanlar Türkiye'deki Türk-Kürt meselesini daha önceden bilmezler. Ve bunun önünü almazlarsa Allah düşmanları bunu kullanıp oradaki insanları birbirine bununla kışkırtabilir. Araya bir soğukluk ne yapabilir? Araya bir soğukluk oluşturabilir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bunu çok güzel bilmek lazım. Buna giden bütün yolları kapatmak lazım. Velev şaka dahi olsa, şaka yolu dahi yapılan bir takım şeyleri yapmak lazım? Bir takım şeylerin önünü almak lazım. Neden? Ta ki kafirler bunu kullanıp, Müslümanların arasında problemleri ne yapmasınlar? Problemleri büyütmesinler. Rahatlık ortamında bu çok büyük bir problem olmayabilir. Ama cihat ortamında, zaten şeytanların insanlarla uğraştığı ve fitnenin kol gezdiği ortamlarda, bu tip şeyler ee, re, dikkat edilmezse, Allah düşmanları önceki dönemde olan sorunları yine gündeme getir, aynı Medine'deki Yahudilerin yaptığı gibi Müslümanları birbirinin karşısına ne yapabilir, getirebilir. Ve biz bunu her zaman bileceğiz ki kardeşlik bizim çabalarımızla elde edilen bir şey değil. Kardeşlikte bizim çabalarımızın etkisi elbette var ama asıl Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizi birbirine sındırdı. Yani mesela diyelim ki şimdi bu adam. Türkiye'nin neresinden, bu adam Türkiye'nin neresinde? İki tane uç noktada. Öyle değil mi? Bak ırkları ayrı, dilleri ayrı ama bak bir aradalar, birbirlerini seviyorlar, kardeş hissediyorlar birbirlerini. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Niye sokaktaki adama bunu hissetmiyoruz ve akrabaya bunu hissetmiyorsun, akraba olmasına rağmen? Bu Allah'ın bizim kalplerimizi sındırmasıyla gerçekleşen bu Allah'ın bize olan bir nimeti. Öyle değil mi? Şayet biz her nimette olduğu gibi bunun şükrünü eda edersek, yani nedir kardeşliğin şükrü? Biz üstümüze düşen kısmında hem sözle Allah'ım sana hamdolsun bizi kardeş kıldığın için der. Ve fiili şükrü olan kardeşlik hukkunu gözetme, kardeşlik okunu yerine getirmeyi yaparsak Allah bu nimeti artar. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Öyle mi? Eğer siz şükrederseniz ben size arttıracağım diyor Allah Azze ve Celle. Yok eğer biz Allah Azze ve Celle'nin bu nimetine nankörlük eder, ağzımızla buna şükretmez, fiilimizle de bu hukku yerine getirmezsek o zaman da Allah bunu ne yapacak? Tam zıddıyla yani fırkayla, soğuklukla, buğuzla bizi ne yapacaktır? Bizi cezalandıracaktır. Tüm nimetlerin şükrü eda edilmediğinde eda etmeyenlerin başına gelen olduğu gibi. Bunu da ne yapacağız bileceğiz. Ve menheç olarak da burada bilmemiz gereken sonuç itibariyle iki şey var. Bir, tüm Müslümanlar birbirinin iman bağıyla kardeşidir. Renk, ırk, vatan hiçbir önemi yoktur. iki Müslümanların e, kavmiyetçilik ve benzeri farklı bağlardan kaynaklanan sorunları iyi bilmeleri lazım ve bunun buna giden bütün yolları kapatmaları lazım. Bu da bu nimetin şükrünü eda etmenin şekillerindendir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Vakhiru davana enel hamdulillahi rabbil